Merhabalar. E, 94.9 Açık Radyoda e, Yeşil Çam Arkızı Programında ben Otoku'lar. Yine sizlerle birlikteyim. Bu hafta e, bir konum var. E, Kaya Özkarıcılar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şimdi sizle mi konuşalım yoksa her zamanki gibi? Yani her zamanki gibi konuşalım? Olundur. <gülüyor> e, bir uzaydan biri e, aslında birkaç söyleşi yapmak istedim ama e, artık programa denk gelmiş oldu. E, Kaya Özkarıcılar, e, yani biraz yakından tanımak istersek nasıl hani ben benim anlatmam yerini hani belki sizden ya da senden ee, nasıl diyeyim yani şu anda aslında yani on küsur yıllık Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümünde öğretim üyesiyim ee, ayrıca sinema yazarları derneğinin genel sekreterliğini yapıyorum bir yıldır ee, onun dışında ...ne ekleyebiliriz? İşte e, İleri Haber portalına düzenli hı hı. olaraktan e, haftada bir film eleştirileri yazıyorum. Alt yazı dergisine ve e, diğer bazı başka işte yeni film gibi dergilerde e, zaman zaman yine sinema yazıları, filme, film eleştirileri ve diğer sinema yazıları yazıyorum. E, kaç sene oldu sinema e, üzerine yazması? 97-98 falan o zaman başlamıştım. Hı hı. E, o zamanlar şey vardı... E, aylık çıkan Antrakt dergisi vardı ilk. Orada e, birkaç yazım yayınlanmıştı. E, Antrakt'ın kapanmadan önceki son sayılarında. Bir de Ankara'da biz yani bir grup arkadaş Patika diye bir dergi çıkartıyorduk. Patika hala devam ediyor. Yani, e, o zamanlar ben e, önce Ottu'da sonra Bilkent'te öğrenciydim. İşte o Ankara'daki üniversite... Çevresindeki arkadaşlarla Öyle bir kültür sanat dergisi çıkartıyorduk Bir de yani patikada e, Bir iki tane yazım çıkmıştı yani Önce antikakta mı patika ama öyle Böyle 97 falan o civarlarda Şimdi e, Aslında bugün yani Yeşilçam Arküzesi Başlığında diyelim Hı -hı. <gülüyor> Beraber ilk defa e, Söyleşi geçelim ama ben bunun devamlı olmasını istiyorum hani En azından hani ayda biri olursa Hı -hı. Ne zaman denk gelirse diyelim e, Bol bol hani, e, sohbetlerimizi Yaparız benim için de değerli olan ve hani bence alt kültür içinde önemli bir dergi bugünkü konu, konumuz olsun Gece Yarısı Sineması dergisi hı hı. aslında o konuyu çok fazla hani konuşmak istiyorum hani derginin ne zaman çıkmaya o derginin çıkma kararının ne zaman verildiğinden hı hı. başlayabiliriz. Şimdi şöyle dediğim gibi. İşte yani kendi çıkarttığımız patikayı e, kendimiz çıkarttığı için e, saymazsak Antrak'ta yazmıştım. Fakat Antrak't e, ben, tam ben yazmaya başladıktan bir de sonra kapandı. Onun üzerine e, o zamanlar Radikal Gazetesi e, hafta sonları çok güzel e, ekler veriyordu. Hem cumartesi günü hem pazar günü. Ve e, bunlardan özelliklerden yani cumartesi eki... Sinemaya çok yer e, ayakıyordu işte hani tunay Sevin sevini e, yeşim tabak gibi e, arkadaşlarımız da orada yazıyorlardı valla bir gün e, öylesine işte şeyden hani telefonunu bulup e, radikalden hafta sonu ekleri ne kim e, bakıyor gökebilir miyim diye adam toplu Ergilmaz telefon çıktı işte dedim böyle böyle ben antkakta yazıyordum ama kapandı. Hani size yazmamızı ister misiniz? Olacak nede olmasın? Dedi ve radikale yazmaya başladım. Ama şimdi radikale'nin günlük bir gazete ve o gazetenin hafta sonu eki. Dolayısıyla hani radikale yazılacak yazıların bir biçimde güncellenme bağlantısı olması lazım. Hı -hı. Yani ya doğrudan vizyona giren bir filmle ilgili olacak ya ee, hani ünlü bir oyuncunun, yönetmenin vefatının ardından onun hakkında bir şey yazabileceksin. Yani bir biçimde bir bağlantı kurmak e, gerekiyor. Yani ne bileyim e, hani dünyayı kurtaran adam hakkında böyle pat diye yazamazsın. Ancak hani Star Wars'un bir tane devam filmin vizyonu gelecek de işte bizde de bir tane yerli Star Wars diye bilinen film çekilmişti diye öyle bir bağlantıyla yazacaksın. Yani muhakkak bir güncellenen bağlantısı olması da olarak gerekiyordu. Ve o e, da benim için yeterli değildi. Yani ben... Kıslıyor. Evet. <gülüyor> benim, e, kuşkusen vizyon giren filmler hakkında falan da yazmaktan çok hoşlanıyordum ama e, onun yanı sıra böyle başka hani dertlerim de vardı. Işte. Dario Argento hakkında e, o kadar e, bir kimim e, olmuş. Filmlerini izledim. İşte hakkında yabancı kaynaklardan şey okumuşum. Ee, yani Dario Argento'nun bir filmi Türkiye'de vizyon girecekti. o ölme şeyim, ölme e, durumu. Ama öte yandan da e, hani bu tip yazıları e, kendi özel ilgi alanlarımdaki bilgimlerimi değerlendireceğim bir mecrada Türkiye'de yoktu. İşte o sefer Londra'ya e, gidip geliyordum. Londra'daki böyle bir e, kitapçı e, vardı Sinema Store e, ismi. Yani hem kitap hem e, kaset şimdilerde DVD falan satıyor e, ve hani sinema dergileri de satıyor. Şimdi oradaki sinema dergilerine bir baktığımda e, çok şaşırdım. Yani işte böyle yani korku sineması üzerine birkaç tane dergi, fantastik sinema üzerine birkaç dergi, bilim korku sineması üzerine birkaç tane dergisi yok, uzak doğu sineması, dövüş sanatları filmler üzerine dergiler. Yani bazıları biraz fanzin, bazıları profesyonel fanzin, bazıları yani bildiğin doğrudan profesyonel dergiler. keşke yani Türkiye'de yani böyle en azından bir tane bir şey olsa. Hı hı. diye aklımdan e, geçirmeye ve hayıflanmaya başladım. Ondan sonra ama, ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Kafama dank etti. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Ya, Türkiye'de yani kim yapacak ki zaten? Hani ben yapmazsam açıkçası. Ben ve e, arkadaşlarım yapmasa. O, o yüzden hani böyle e, bir şeyin gökten zembille inip armut e, ne, düş, pişmiş düş, düşmüş falan e, durumu yerine hani Türkiye'de bunu hani çıkarabilecek olanlar zaten hani biz isek e o zaman çıkaralım diye. O Ankara'daki e, hani benzer ilgilerini paylaştığım arkadaşlar işte Orhan Anafark'ta, e, Savaş Aslan, Serhat Günaydın vardı sonra o. Arkamızda ayrıldı. Öyle birkaç arkadaşa dedim ilk önce de Savaş'a e, söylemiştim hatta hiç unutmam. Bu Ankara'da Dostlar bir anesi diye bir birhane vardı. O da kapanmış gerçi. Böyle hani solcuların falan gitti. 2-3 birhaneden bir tanesi. Yani bir akşam öyle orada içerken ya böyle bir hani dergi çıkartsak hani sen de yazar mısın, ucundan tutar mısın? Tamam dedi. E, ve beni işte Orhan'la tanıştırdı. Yine e, bu işe ilgi duyabileceğini söylediği kişiler. Şimdi ortada hani böyle bir şeyleri e, yaz üretme bağlamında e, katkı koyacak e, insanlar var. Hani o belli bir şey. İşin hani bir mali yönü bir de teknik yönü kalıyor. E, çok şükür şeyler e, bu Orhan Anafark'ta Bilkent Üniversitesi'nin grafik tasarım bölümünde. Yani kendisi de tasarımcı. Yani hani tasarım yapmayı biliyor. Hani derginin tasarımını e, hazırlayabilecek bir arkadaş. İşin maddi boyutu da... bu Bugünkünden çok farklı koşullardayız. E, o zaman dediğim evet. yani böyle 90'ların sonu. Ben... E, hani... Neredeyse... E, o zaman bile 10 yıllık böyle... Dergi çıkartma işlerinin içindeyim. İşte yarın dergisine gidip gelmişim. ot diye Ottu özel katılım diye bir dergi çıkartmışız. İşte sonra patikayı çıkartmışız falan. Hani bunun... E, mali paktesinin 3 aşağı 5 yukarı e, biliyorum o kadar da e, atlan deve değil. Yani ilk başta bir ortaya para koymak gerekiyor ama hani dergimizin böyle yani bineye yakın falan e, satarsa hani e, kendisini çevireceğini yani işte, bu arkadaşlar dedim ya işte yani, e, o zamanın parasıyla neyse işte herkes ortak yani 100-150-200 falan hı hı. E, koyaksa bu iş olur diye hakikaten de oldu. E, şimdi aslında ilginç çünkü atıyorum 90'ların ortalarında fanzin dönemi hı hı. vardı. Hı hı. E, ve Daha sonra o fanzinler bir şekilde e, laneti söyleyebiliriz. Yani dergileş, hı hı. dergileşen ama onun dışında pek fazla bir dergi çok... E, hı hı. Yani fanzin daha doğrusu dergileşmeye doğru gitmedi ama... E, ...gece yarısı sinemasını biz nasıl tanımlayabiliriz? Yani çünkü yapısal olarak ve şey olarak... Yani şimdi işin e, en azından hukuki yönde baktığın vakit ve tanımlamanı orasının üzerinden yapacaksan... ...gece arası sineması yani bayağı bildiğin e, yasal bir dergiydi. Hı hı. Şey işte hani e, yazı işleri müdürü vardı Hatta o zamanlar e, kadarın e, garip bir dilbesi olacak. Şimdi söylemek ama olağanüstü hal falan mı vardı artık? Yok hı. olağanüstü hal yoktu ama yani... E, Böyle koşulların daha zor olduğu böyle her şey emniyete bildirmek falan Hı -hı. gerekiyor. Yani vergisini veren, fatura e, kesen falan bir de dergi Yani resmi bir Çünkü dergiydi. ruh olarak biraz o fanzin ruhunu evet. gö göz yani <gülüyor> i̇şte, gö gördüğüm <gülüyor> için. Yani e, hani içerik olaraktan o fanzinlerinkine belki e, benzeyen Yani formalite olarak evet. ise bir derginin bütün formalitelerini yerine getirmiş bir dergiydi. Anladım, anladım. ...19 sayı evet. sürdü. Hı hı. Şu anda... ...bildiğim kadarıyla Yandex'in... ...kendi şeyinde ulaşılabiliyor. Öyle mi? Ben bilmiyordum. Ha, öyle mi? Yani Yandex'te girildiği zaman... ...19 sayının hepsi de taranmış. Orada bulunuyor. İyi. PDF olarak sanırım eklenmiş. O formatta eklenmiş. Hı hı. Ama uzun süre bulunamıyordu. Hani Beyoğlu... ...çevresinde ben bayağı bir arıyordum. Ne söylesey? Evet, bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi... ...şimdi aramıyorum tabii <gülüyor> haliyle ama... O, o dönemlerde e, tabii ama şey Ankara menşe ile evet. sonuçta dergi. Hı -hı. E, bir de benim Türkiye'de olmadım döneme denk gelmiş Hı -hı. çıktı Hı -hı. hani ben mesela e, o dönemlerde şey olsaydım hani ne devamlı sizi rahatsız edebilirim <gülüyor> ben de yazı yollayacağım ben de yazı yollayacağım diye. Yok zaten hani biz biz e, insanlara şey yapıyorduk hani bırakın e, insanların bizi rahatsız etmesini. yani mesela hani mail falan geliyor ah çok güzel e, dergi işte ben de şunu seviyorum falan. Diyor e, o sevdiği konudan yazmayı düşünür müsün diye hani böyle pek çok e, insanın yani ilk bizim dergide e, yazdılar. Bu, bu döneme göre aslında ters de bir durum. Yani şu Hı -hı. gün baktığımız zaman özellikle 2005-2006'dan itibaren çok fazla blog ortaya çıkmıştı. Hı -hı. E, ve pek çok insan yazmaya başladı. Aslında Hı -hı. Bir, bir şekilde de baktığımız zaman onun temellerinden bir tanesi de oluyor dergi. Olabilir. Yani Hı -hı. alt tarafından bir, Hı -hı. Yani çok az dergi var. Şimdi e, o tarafa biraz dönmek istiyorum. <Gülüyor> ee, işte ben ne zaman başladım ilgime, hani bu işte yeşil ya da sinema, <Gülüyor> hatta kendim ben Franko ilgime ya da o tip <Gülüyor> şeyleri ve 92-93 dönemlerine denk geliyor. 92-93, bayağı öken 92, <Gülüyor> oldu. Tabii yani tabii 92-93'de ben Yeşilçam'la ilgilendim, çok aradım, <Gülüyor> ee, işte bey <Beyoğlu> ona çıkardım. <Gülüyor> ee, kendimce özellikle vurdulu kırdıkları filmler üzerine görsel arardım. O zaman çok zordu bulmak. <Gülüyor> ya da dükkanların önüne atmış, saftan önüne atmış <Gülüyor> oluyorlardı benim o dönemde ulaştabildiğim yani bilgi alabileceğim bir şey yoktu aslında. Ses Hı -hı. dergisi bulursam bulabiliyordum ki bugün Hı -hı. çok daha kolay ses dergisini bulmak. Tabii yani şeyi de hatırlatalım. Ee, yani o yıllarda internette var ama internetteki şey yani bir, birincisi böyle herkesin evinde internet yok. Evet. Ee, i̇kincisi de yani internetteki şeyler de sınırlı. Ee, çok ya çoğu yanlış bilgi vardı zaten Aha. çok fazla. Ee, ve ses dergisinden ulaşabiliyorum. Bir de ondaki dönem 94 civarında gözel mecması çıkmıştı. Bir hmm. de ondan ulaştım birkaç şeye. Evet, gözel iyiydi. Kinamanın vardı. Hmm. Kinama dergisi vardı. Kinamanın bir iki sayısına denk gelmiştim. Onda Cüneyt hakkında adamışlardı hmm. bir sayıyı. Ha hani böyle yeşil özelinde hemen hemen hiçbir şey yok. Bakınca. Şey, ee, Metin Demirhan bir şey çıkartıyordu ne çıkartıyordu? Bir at, atılgan diyor. Na evet. N Nastram, Nastra mı? Senin bir, bir tanesi dergisi. daha profesyonel gibiydi. Bir, bir tanesi tam pro, e, şeydi, fanzindi. Hani o metinin hani böyle şeyle fotokopiyle falan çoğalttıklarında da hani Yeşilçam'a eksikmiş evet. şeyler vardı. Burası. Bir de Mondo Traşo da vardı. Onu bilmek o, o da yine 92 o dönemde Mondo Trash'a da yine Yeşilçam'da iyi bazı şeyler vardı ama hani bilgi Hı. olduğumuz zaman yani bugün birazcık daha mı şanslıyız? Yani kesinlikle daha şanslıyız. Araştırma konusunda da galiba elimizdeki şeyler Hı. araçlar daha fazla. Tabii yani bir kere şu bile çok bir yenilik hani Türkiye'deki iki tane gazetenin arşivi online. Evet. Hani bir, bir tanesi ücretli ama bir tanesi ücretsiz yarışım. erişim. Yani insanlar dese hani ömrünün sıf hani o Hangi filmler gösterilmiş, hangi sinemada gösterilmiş, e, kaç hafta vizyon kalmış falan hani bütün bunlar üzerine e, yani insanın bir ömrünü sırf bir, bir gazetedeki verileri derlemekle geçebilir. <gülüyor> evet, tabii canım şu anda öyle. Şimdi minik bir ara verelim. Tamam. Ee, yani böyle sohbetin ortasında bir tane şarkı bazen girmek <gülüyor> fayda olur. Hangi şarkıyı seçtik? Yani genelde konukların seçmesini tercih ediyorum. <gülüyor> Yani gecelte sineması içeri geniş bir dergiydi. İşte Yeşilçam'dan ilgili yazılarda vardı. Sanat sineması nitelendirilen filmlerden de vardı. Yani muhtelif istismar filmlerine ilişkin yazılarda vardı. Ama en başta korku sinemasıydı. Hani neredeyse hani lokomotif ve öncüsü korku sinemasıydı. O yüzden hani böyle Sevdiğimiz ve müziği de iyi olan bir e, korku film olaktan e, Halloween. Evet. E, Halloween evet. teması. <gülüyor> Bu arada çok şey, e, Halloween Türkiye'de işte yine bunu da şeylerden e, gazete arşivlerinden e, öğrendim. Yabancı ismiyle vizyona girmiş ve şeyde emek sinemasında oynamış. Yani şu anda yerle yeksan edilmiş ve üzerine bir alışveriş merkezi yapılmış olan emek sinemasında. Suspire'de yine emek Sus, sinemasında oynamış. Evet. Şimdi tekrar başa dönecek olursak, ee, peki yani sinema yazarı olarak sizin yani senin daha doğrusu ya da şimdi Hı -hı. siz diyorsun <gülüyor> e, yeşil çamla ilgili o zaman hangi açıdan yaklaşmayı tercih ediyorsunuz? Sen oda hani dergile evet. de ilgili alakalı oluyor evet. düşünüyorum bunun. Ee, şöyle aslında. Ee, şimdi hani, ben 68 doğumluyum. Yum ve e, bu Yeşilçam'ın, hani e, altın çağının son dönemindeki e, filmlerin sinemada izleme e, şansını yakaldım. Yani işte bu 75-78 arasındakiler hani Gül da sinemada izledim, Hababam sınıfını da sinemada e, e, izledim, Gözler de e, sinemada izledim. Bu böyle e, yani ağzı film ekolu denilen işte e, Özel televizyonlar çıktığından bu yana televizyonlarda dönen ve televizyondaki gösterimleri üzerinden yani herkesin sever e, hali geldiği filmleri zaten yani kendi çocukluğumdan beri bir, e, bende özel bir yeri vardı fakat bunun dışında hani işte bu nasıl diyeyim ben son 20 yıldır e, daha yoğunlaştığımız seni senin hani daha uzun süreden beri ve e, daha fazla mesai harcayaraktan yoğunlaştığın Yeşilçam'ın o bilinmeyen veya unutulmuş yönünden ise haberdar olmam açıkçası metin dernek sayesinde olmuştu. E, böyle yani 96 97 falan Atlas Sineması'nda e, herhalde bir filme gelmişim. Filme zaman var, öyle dolaşıyor muyum? E, neyim? Pasajın sonunda böyle bir dükkan. Dükkanın önünde de afişler falan var. Yani zaten hep böyle afiş, kartına falan e, meraklıyımdır. Fakat o dükkanda gördüğüm afişleri davel evvel ömrümde görmemişim. Adını duymadığım filmlerin yok işte... E, bir, e, süper adam kadınlar arasında Hı -hı. dedim bu ne ya böyle hani böyle filmler mi varmış böyle filmler çekilmiş çekmiş ve bu ona benzer bir sürü şeyler işte hani bildiğimiz e, çizgi romanların işte e, çelik bilekler şunlar e, bunlar o hakikaten bana bir dünya açtı i̇şte gittim o dükkanın sahibi e, Metin Karaktaş'ımızla. E, tanıştım. Zaten daha sonra Sadi'nin de e, şey ortak arkadaşı çıkacaktı falan. Ve hani şey dedim ya e, işte ilk sinema yazılarından e, bir tanesi kendi çıkarttığımız dergide e, yazmıştım. O, o yazı tam da buydu aslında. O, o gün o dükkana gidip e, o afişleri görmem ve o afişler sayesinde hani Yeşilçam'la hiç bilmediğim bir e, Hı -hı. yönünü keşfetmem. E, o günde de iki tane almışımdır işte bir tanesi o süper adam e, kadınlar arasındaydı bir de ya, ve güneşe kan sıçradı diye bir film bir kere şey e, afişin tasarında çok şahane kovboy filmi yeşil camda kovboy filmi çekildiğini bilmiyoruz <gülüyor> yani o bir Cüneyt hakk'ının e, şeyini televizyonlarda falan gösterilmiş onu biliyorum ama hani böyle hiç adını duymadım duymadığım e, isimler ve ilk yazdığım yazının başlığı da şeydi ucuz filmler pahalı afişler. Çünkü çok da pahalıya Hı -hı. satılıyordu e, o afişler. İşte yani o gün or orada o afişleri e, görmem e, üzerinden, yani o filmler hakkında daha fazla bilgilenmeye, onlardan bulabildiklerimi e, izlemeye, işte onlar hakkında yani öyle araştırma yapmaya yoğunlaştım. Ve hakikaten de şeydir, yani Gece Arısı sinemasının, Üç ayağından falan bir tanesi e, Yeşilçam'dı. Yani Yeşilçam'ın yalnızca bu Z tipi filmleri değil. E, genel olarak hatta şeyimiz de şöyleydi. O ilk sayının ilk sayfasındaki e, adeta çıkış manifestosu olan Türkiye'nin öteki sinema dergisiyle Hı -hı. karşınızdayız yazısında Yeşilçam bizim için utanç kaynağı değildir Hı -hı. cümlesini e, kullanmıştık. İşte olan ölçüsüne yani Gece sistemasında sinemasında da onlara şey yer vermeye çalıştık. Yani bu yıllar sonra işte şeyler Killing olarak falan ilk keşfedilip ilk VCD'ler çıktığında da yani o VCD'lerinin tanıtımını falan ilk bizim dergide yapılmıştı. Ben de aslında birkaç tane daha değişik konu başka programlarda <gülüyor> şimdi için oralara çok girmemeye çalışıyorum <gülüyor> ama dergiden <yani> uzaklaşmamak <gülüyor> istiyorum. Ee, bir, bir konu benim için çok önemli. Bu özellikle o biraz önce bahsettiğimiz o utanç konusu. Hı hı. İkincisi de ben şunu düşünüyorum e, Hem işte Gece Yarısı e, hı hı. E, Gece Yarısı Sineması Dergisi hı hı. ondan sonra Fantastik Türk Sineması kitabı hı hı. E, Ondan sonra da çıkan bazı şeyler oldu ama Sanırım biz e, O dönem çıkan ya da hani Atıyorum işte 60'lar 70'lerdeki avantör filmlerine Ya da daha doğrusu 80'lerde biz O filmleri biz kendimiz biz farklı bir misyon Ya da başka bir şey vermeye hı hı. başladık galiba. Hani onların Gece Yarısı Filmi olmasını sağlayan bizleriz Gibi gelmeye hı hı. başladı bana Olabilir. Yani çünkü gerçekten o çoğu film hani bugün e, çoğu yönetmenle de görüşme <gülüyor> şansını bulunuyorum ama o filmleri e, hani biraz piyasa için yapmışlar hani e, imkansızlıklardan dolayı yapmışlar ama şu anda bizim için hani gece yarısı <gülüyor> hani tam böyle Z film diyeceğim şeylerde oynayacak şekilde B sinemasına dönüşmüş aslında. <gülüyor> Ve ya biz bu kültürü hani <gülüyor> destekliyoruz gibi geliyor bana. Yani. E... 2-3 i̇şte yıllık o 19 sayılık e, yayın yaşamında hani biz de bunu elimizden geldiğince şey yapmaya çalıştık ama daha sonra aslında da işte şeyde hani e, online metra yani senin sistem tabii bu işin esas paragrafı tabii yer daha var <gülüyor> ama hani yeşilçam bağlamında yani senin sistemle yani. sadece evet evet yani sadece böyle Hı -hı. E, hani yeşilçam adadık Hı -hı. artık hani bir Hı -hı. şekilde aslında yola çıkmamış olsak da e, şimdi zamanımızın sonuna geldik. E, çok teşekkür ederim en azından ee, hani Gece Yersi Sineması dergisine e, hatırlamak benim için çok önemli. Hatta bir programı ona adamak e, seninle birlikte en azından onun bir başlangıç hikayesine değmek e, keyifli oldu. E, umarım önümüzdeki haftalarda başka konulara gireriz. çünkü seninle hmm. özellikle koleksiyon konusunda çok girmek istiyorum. Bu hem hmm. sadece e, yeşilçam değil hani genel olarak da. Hmm. Umarım bu, bu teklifi tamam. buradan <gülüyor> <Tamam>. onaylarız. <gülüyor> E, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. E, açık radya 94.9'dan Yeşilçam Arkeolojisi programından. E, herkese iyi günler. İyi günler. Yeşilçam Arkeolojisi <gülüyor> Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.